Ya, yüceliğe olan Allah Allah. Allah Allah Alum, Jaleel, Jabra. Zilaareti onu Baba bilal geldi ve bilal 6. sahipasında sendin eytanı. Bak, heyetler tefkir ediyor sözlerimi. Hep ispatlı, Kur'an-ı Kerimli, Vahadisi, şerifi ve başka kitaplardan da vahkadını gösterecek şekilde cillerden alıyorum. Hac-ı ne diyecek diyecek diye devinden vazgeçmiş onun olun, Hadisten vazgömün günahkar olun. Başka kitaplardan vazgömün günahkar olun. Bu doktor kimsesi korkma. Ağlayıp yetip ameliyaya zor bu dersten yüzdürürce. Böyle dinasa unca ağam diye soran asansör taşlar yürü. Yemeklerimizin neyiz ki sevgi etmeniz, şifa etmeniz, ocağı oca bir şey yok, hiç de Onu değil mi? Yok, mutlaka diyelim sana. Müslümanların doktoru kuruyoruz, onların dertlerini tek tek kadar büyüyeceğim, onların ameliyatını kurtulabiliriz Allah'a. Burada bir zararlı bir şey yok oluyor mu ki? Bak hadisi yeriz. ne buyuruyor? Fahri Kainat Efendimiz, Efendiler Efendisi'yi söyleyemiyor. Bir kimse, İkinizden kadından birleşen bir kimse, İsmini geçinir de, hadgat Muhammed, Mustafa derler de, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala elini resah-i ve sellim okumazsa, halat-ı selam getirmezse, bana yaka etip eziyet etmiş olur. Peygamber'e eziyet olur mu? Bari? Ya zahmet etmiş olur, eziyet etmiş olur. Peygamber'in memnini de edecekse, eziyet ederse, hali ne olacağını ben Bilgisayarla bunu anlatayım da şöyle gerçim şu taraflarda yürüp çok. Kardeşimle beraber hatta gelen bir efendi. Bakmış ki yolda kardeşin geldi. Beyti Şerif. Bu kadar büyük Beyti Şerif. İşte şu köşesinin orada hacenin et, et taşı var. Cennetten gelen taş cennetten gelenden 12 saatlik gire nuru vurmuş gelince ziyasız vurmuş böyle 12 saatlik gire oradan ayakkabımla kafamdaki hesabımla el bir elbiseyle yiyip girdiğimde kurban lazım gelir. Hemen kim soyunursun, dost edersin, ihrama niyet edersin onun nurunun değdiği yere Ayakta bunlara basamayın. Hazret etmeyenler cümleli için böyle ahireyim. Ondan o taş tam bu köşesinin dış kısmında duruyor, oradan başlanır. Onu sola alın, böyle tavaf edin. Yedip, yedi defa, yedi kavuşu var. Allah cümlemize vakit yedemden doyan yoktur. ...günlemize tekrar tekrar geçmek nasibet ya Rabbi. O şimdi o vuruyor mu? Kafirlerin, mülkillerin, gün günahlıkların... ...bünim gibi günahkarların günahı zıkırı zıkırı zıkırı... ...başı karartmış, siyahlamış, Hacer-i Espek değil mi? Siyah değil mi? Yani çatır çatırda ki, oraya varan günahın alt solumluğunun işareti. Yani onu sayınca bilgisiyle söylüyorum, kim Hacer'in etleri e, çekebilirse insan kalabalığından gitmek imkanı bulunmuyor çok zor. Bir deyil yekler, bir de, bir deyil Te enme diyor, te enme, tan gibi mi, Allah'ın gündem elinde göz gibi olsun, onun için boşluk geliyor zaten, sen bana duruyorsun ama yine geliyorlar, yine geliyorlar, yüzü güney, e, ergene, hasım diyorlar, kolay olur, başına gelmeyen bilmez mi? Tatmayan bilmez diyor, tatmayan bilmez. Anlayamıyorum, ben ben nerede bile niye aracıyorsunuz, tatmayan zilmez diyor, yine anlayamıyorum. Yeniden bu türsüden anladığım, bu türsü Veli Hazretleri diyor ki ne diyorsunuz ben bunu anım? Açer göster, zekan göster, kalan göster, bal göster. Hayattaydı, yiyememiş adam yiyememiş mi davranı? Gördüğünden e, görür, soğan görem görür, külleri geçir. Deryanlı cihaz, bal, kals, parmakları, çamuk takılı gibi. Hı, acaba yine yiyemez mi? Zorla barnağını takıyormuş, bir davranıyor, ağzına aldın mı? Davranı aldın mı, ürte ayrılanıyor, bal! Yani arkadaşlar bizim oraya saat 9'da Sohbet'e gelin. Aslında Sağım hocamız da demiş ya, yani onların barmağını ben bala gömerim, Kur'an-ı Kerim balına gömerim, hadisi Kerim balına gömerim, bir yalanı da bir daha o günü terk etmemiz imkanı yok. Yeriden bakınca hor görünür. Yeriden baktım mı, e ee, kimseye olacak, o da bir adam ne olacak, değil, Muhammed Aleyhi Söyledi Resmenem, ee, yani tavaptan çıkıp da ediyor. Bir evvel daha söylemiştim ya, burası sonuna olsun, daha cemaat çok gelmeden, yani benim bu, bu cemaat. Bunların yanında gözlüğümü başlıyor. Çöp olduğu bana hiç istihar vermez. da gözlüğünü denizle olsun, bir kişi yani olsun. Bunu da hikayeyle anlatayım. Hasan'ı bahsetmiş ve az görüyoruz. Az bir keriye gelmiş. Nereye vermedin efendim? Sövmedin bir kadın geliriz yukarıya, şulaç karlı, Rabia Bilhadeziye, hasım annesi o. Yetmiş bir kişiye şefa edilecek bir kadın o. Gel, lokmayı karıncaların ağzına hazırlamalım, şimdilerin ağzına hazırladım. Gelin, lokmanı yülecek, Rabia gelmedi. Giremem be Allah'ım. Bütün bir canemizin birleşmesinden oradaki kadının yuvul ehli olan o kadının iyiceci olması bana yeterdi. yeter ki derin yuvul ehli dostları olsun <gülüyor> kuru kalabalıyız yürüyor Allah dinle biz sahip kalabalıyız <gülüyor> okur okur eden edem ediyor ediyoruz böyle sarıdan değil mi? Gelenlerin da varsa yaptıysan da kalavatı teri seyler tavak edenleri hayır olan ne diyeceğim? İncelermiyorduk ya da Yolda arkadaşın da katmıştı. Gelen bir, genç, bir surası hayvan surasına döndü. Kız olurum kardeşin hayvan suratında, nerede suratında oldu? Nerede ne, şeriata inatlaştırılmış? Şeriat şöyle diyor: Hayır, inatlaşma var, nerede suratında olacak Allah'ın izniyle. olup da hiç barışmayanlar geve suratında olur. Onun bütün senelerce kış, yen gelip bunu uyanana kadar kış durur mu? Üç sınağa kadar kış duruda, ondan sonra namaz kabul olmaz. Yani günahlarının buradan kovuluyor. Allah'ın nişanı göşine diyor. Yani mur gibi bir yüz geliyor. Kaplan yüzü, kardeşinin yüzü, sıhhi bu na da kar ko karman din duniya aadami uss tum sab mein dost tum wallahi bolya ma hī jaan mubarak ho le hi mustafa sallallahu ve aman jamaat allah nasıl kitna yest tum ko yehi ke karwa se bina ashu bina ...bana iyi selamlar teyze yeğrime de bulunmaz. Bugün geçen hediyesi gelmedi. Ben sordum? O mertimim hediyesi yok dedim. Vefat etti ya Rasullah makyayı 100 gündür. Ne oldu? Ne kapı suratına döndü? Beni unutmaz da ben bunu dardınız da unutur dedim. Her ne olacak kitabında bu da. Her unutmasın yeni yazdığım da var. Yüzünü sıradan işte diyorum. Kurtardın kardeşinize de. Ben nasıl talep ederim o olmayın var. Allah'a dedim. Onu da Allah sizin yüzden gezersin biliyorsunuz. Ondan hayatına senin de sığınmış hene düştü. Hocam kimse yok ya, şurada kimseler yok ya, Resulullah en mübaşlarım mı ananlara vağzını bir çevirirsin. Açıcık kaynağını adam oradan alıyor, Resulullah'tan alıyor. Onun için bu dokun geçtiğim kişi hecamlı oluyor, Resulullah'tan baktıkmaya başladığını illet ağlamaya başlıyor. Allah şefasını Ben. Bir de sonraki koyduğumuz şehrin ünlüler. Yine ilgis aleyhi illa'na. Allah'ın şahından bahsetti. Bir var Cennet'e götürmenin için her gün hadisiyle, Allah'ın ayetiyle davet bir de şeytan var, her gün ...bu kürsünmüştümden bir gayeler yalvardım. Siz sizi mu sana az musun? Amma gel mi yerim? Dokulan suram istersin, hacik huzur-u saadete... ...saadete gönderdi Rabbimiz şeytanı... ...keken dinlenin uzunmutsuz yeneri duada sen cevap vereceksin. Bazı salihlerin kendi kendine bir cevap verede. Ya Rabbi cevap Elinde asar. Üstü, ya, Bu şekilde o şekilde Hazreti Peygamberin karşısına geldi. O handan peygamber kim olduğu duanızı tuttu da ''Sen kimsin?'' ''Ben seni burada duyulanıyorum.'' ''Şeklin, şemainin dümlerindesin.'' ''Bir siyar suratı ne?'' ''Şüpheleniyorum, sen şeytan mısın?'' şeytan.'' Size buradaki saray-i siyda haberleri, güneyli Şeytan yanına asla gelmiş, onun kenarını götürürmüş, camiye, tepkiye getirir, yüzünü sene hizmet etmiş, Cüneyd'in hayalını kaydırır, hem feytanda gelecesine vardığınız yerin de, aldadığınız da kafirler yediği İyi gitmenin var, şeytan olur çok zaman. Buna cefa etmek bu acaba yere? lazım. Bu şeytan beni yoktan karnaya yedirme. Gel, Yer, yerimizden diyor. Yer değil mi abi, bizim? Basit bir şey, sen izin mi sen eder? Seni arkanda değil mi? De. Seni yere Koymuş, yani aldanacak bir insan dermisin. Şeytan böyle bir ve silmeyi bırakmıyor. Şöyle bir kez oturun, senin huzurun bozulmasını, bura güzel oturulacak diye, günde oturmak kolay birisi yüz sökerdi. Tırt zaman yüz sökerdi, de bura otururdu. İki ayağını, şöyle, gibi. bu da seyvanlar oturuşu. Yine, şöyle Emlerini bizine getir, şöyle Hı. Hı. Hı. oturur dayan direlerim. Ne yürüde oturur yarasın Allah? Saç gelip gelecek bir yol ne oturur? Gel diye gel, ah diye de onu ne diyor Her şeyler işte gelmez gelmez, gelir. Acet, asam, keşifli olsun, kalatasıyla, bireyine, süreğine, kabalığına, desailiyle acayip, yerine, böyle donanıyor, getiriyor, mağazımızı ben size. Allah razı olsun, iyi kendinden takdir et Allah'a. Yani biz hemen Allah'ın rızası konusuyorum. Böyle bir şınza falan da o cefendi de hizmet ediyor. Evet. Değil de duyup oraya varınca Neyse, neyse tamca Aaaa, böyle Bu sana vaaz dinlemeye gelmiş Çünkü, tam gittik Getir, onu ocağına almışsa çatıran bir hedaya alacak Çünkü kendimi devam edeceğim Ben niye dönpüyorum, kimsin Sen yavrum, aç dedin Ta, lafı ediyorsan yine görmasına nasip etsek orada buraya niye geldim. Hoca hem bizim hep ezili biz da var bunun minere biri geldi. Mağluba bir diyor. "Huzur hoca var gelir de müşterimiz buradaymış demek. Kalım varız gel geleriz hiç arkadaş, ilk karı, ondan sonra gelin arkadaş, bana bunu dinleyin. Gözümden bir kısma, diyor, daha bir küzzet almayıp diyor. Ah, oradan geliyor da. Ben o adamın da, nevzetin de, da, varınca oraya dinleyince, ben de annesini yazdım, rüa etsin, etsime ayrı ayrı kelamdan Bilen on bir düşmanın var diye, sen Muhammed. halindeyiz. Bizim dostumuz olan Peygamberimiz de şeytan düşmanımız diyor. Bununla anlıyoruz, kim Peygamber'e çok yüksün olun, muhabbetli olursa Rasulullah'ın dostu olur, şeytanın düşmanı olur. Kim Rasulullah'a sevmediğini derse, Eytan'ın bir numaralı kardaklı olur, Rasulullah'ın hükmanı olur. Ne diyoruz böyle teyze? İmanın acilin adaletli hokumdarlar olurdu. Hepkiler. Hazret-ı Özel'in adaletini kurdular, kurdular beraber yaşatan bizzat Allah sefadına nail etsin. Onun gibi başlı ceybet diye hissettirir de namazını kılar, abdestini alır, borcunu tutar, bizimkizle karşı adalette her kezini tutan hokum diyor. yeni dutmanım olur. Çünkü o cil içinde teenne Allah'ın bölgesi gibi teenne diyorum bak, kendinde günah yok, o kadar büyük o halise. O hokumda, o reis-i cümhur değerliğinde beş vakit namazını sınıyorsa, ibadetini ediyorsa, reis-i cümhur'un kendinden alan yollarda, geliyorum, AHP'ye geliyorum, diğeri parçalanmış, sırasının içine gülü geliyor, daha diyor, gel kazahımı, gel karazımı, yürüğünü öyle hissediyor, şey. biliyor musunuz ya? Bunlara geliyor ya, adaletlerine diyor, o da şimdi ben, tabi bu işler de geliyordum ya, hati olarak tabii geliyordum. Yani, kim gelirse gelsin? Tehrikliyi hey, doldur söylemeye misin? İsterseniz de dost olup ayrılıyor elhamdülillah. Allah razı olsun diyor, ödürler. Bir taraflı vaaz gelilecek diyor, selamını alıyorum kendimi. Allah kendisinden de razı olsun, günlerimle de. İyi de cevabın sahibi zengin hisseleri hiç sevmem. Zengin ama en kutaranın ayarını biliyor. Zengini nasıl sınırladığını, sunmadan görmüş. Bir gemi çok geliyorum ya. Bu adının altına bir gemi gelmiş. Döyecek kimseyi gözü görmez. Ben şu çarşıdan geliyordum. Birisi de karşı geldi. Selam yedip duymadı, kendisi de selam almadı, niye niye getirdin? Şuradan gidelim seni dedim, yanımda arkadaş dedi ki, Efendim o mağul görsünüm ben dedi, hiç kimsenin hazarı olmaz, onu da buraya, bu diye, toprağın altına onu da aldı demişti. Yani böyle yaptı Allah, onu da biz yerin altına getirdi. Allah'ın imandan ayrılmasına Daha, şimdi sevaz sahibi bismillerle söylüyor. Gördüğünüzü Allah'tan korkan, illiyle amel eden ulema-i kiram için sevmem Yani illiyle amel ediyor, okumuş, illiyle amel ediyor, âlip olmuş, geçmiş, hiç sevmem. Evelim, bu diyemez, sakınla niye atıyorsun? Allah Allah! Bize bir şey de diyecek miyiz? Yalnızlıklar olsun sana, amel eden izni ve âlimler. hemen Bizim memleketin şimdiki âlimlerin, o amel eden âlim. Ne, ne, ne istediğini sahnede göster bana. Ne istediğini sığara içtiğini göster bana ne istediğinin göster bana, ne istediğinin münafızlığını göster bana. Asla geldin alim ama sonra gelmesini bileceğiz. Bir alim şöyle yürüyüp gelirken, şöyle yürüyüp geçerken, It's so Yani usandırmadan sizi, kadın usandı, yani, onun acaba ben de edecekleriz. O, o zaman ne oldu ya, benim yani, aşkımdan, köşümden, muhabbetimden bir şey daha duyuruyor ki, tabağından dinler ki, onların her zaman bir böyle damla koyuyor. Hal öyleyse kalsın yarın inşallah, oradan başlarız. Kalli ve sellim ve bariz. devinir bir da bu da mezbahan var